Değerli konuklar, meslektaşlarım, öğrencilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Toplantıyı düzenleyen, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen ve sizlerle benim burada bulunmama fırsat veren bütün dostlara, tanıdıklara, öğretim yerlerinde meslektaşlarıma, öğrencilere teşekkürlerimi sunuyorum. Ben, ben konuşmamın başlığını zaman ve gölgesi olarak aldım. Çünkü biliyorum ki burada sizi kandırmaya çalışacaklar. Zaman bir şey varsa onun gölgesi olur. Aslında gölge ve zaman demek lazım. Yani bir şeyin gölgesini görüyorsak onun kendisi de var olması lazım. Ama zaman öyle bir şey ki gölgesi var kendisi yok. Şimdi size orada burada zaman diyecekler, şu diyecekler, bu diyecekler onlara inanmayın bana inanın. Ben size çünkü zamanın olmadığını anlatmaya çalışacağım. Eğer bana da inanmıyorsanız o zaman yapacak bir şey yok. Efendim... ama bu, bundan da ileridebilirim. Tabi soruya zaman var mı bu girişten sonra zaman var mı diye başlamak istiyorum. Diyeceksiniz ki işte biraz ara fizikten e, zamandan bahsettiler. E, bilinçte zaman, nörobiyolojide, nöropsikolojide veya biyolojide zamandan bahsettiler. İşte bunların hepsi birer gölge. Var olman, var olmayan bir şeyin gölgesi. Yani bana sorarsanız ben zamanlı olmadığını biliyorum ama bunu ispatlayamıyorum çünkü kullanıyorum böyle bir tuhaflık da var. O yüzden kullanmış olmam olmadığı anlamına gelmiyor ama şimdi zamanın zaman kavramının zamanın değil belki ama zaman kavramının bir tarihi süreç içerisinde nasıl bir gelişim izlediğini ele almaya çalışacağım ve bu süreç içerisinde zaman kavramının nasıl farklı şekillerde anlaşıldığını e, göstermeye çalışacağım. E, zaman kavramının bir problem olarak ilk defa karşımıza sistemli bir şekilde çıktığı dönem antik çağ. E, bu da Herakleitos ve Parmenides felsefelerinde karşımıza çıkıyor. Birkaç kelimeyle özetlemek gerekirse antik çağın temel felsefe probleminin arkeve oluş olduğunu biliyoruz. Arke bir şeyin aslı esası demek. Aşir kelimesi, arkeolojik kelimesinde de kullandığımız gibi bir şeyin aslı demek. Ee, i̇nsan etrafında, çevresinde fizik dünyaya baktığı zaman burada temel bir takım özellikler görüyor. Bunlardan bir tanesi sürekli değişimin olması. Diğeri şey, çeşitlilik. Ancak bunların arasında şöyle bir ilişki var. Bu çeşitlilik süreklilikle beraberlikte hep aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Yani bir taşı attığın zaman hep düşüyor. İşte insan, genç çocuk, bebek doğuyor, daha sonra yaşlanıyor veya bir ağaç e, topraktan çıkıyor ve daha sonra büyüyor vesaire. Yani süreç hep aynı şekilde. Ve bunların birbirlerine dönüşmeleri de farklı, yani aynı kurallara bağlı olarak gerçekleşiyor. O zaman şöyle insan ister istemez düşünüyor. Bu değişmeyi ve farklılığı oluşturan, temelde değişmeyen bir şey var mı? Daha doğrusu tersini söylersek temelde öyle bir şey olmalı ki bu çeşitlilik hep aynı şekilde cereyan etsin veya değişim aynı şekilde cereyan etsin ve çeşitlik hep aynı şekilde gerçekleşsin. İşte bu temelde bir şey var olmalı ki, yani bir arke olmalı ki temelde bir şeyin olması gerekir ki bu sağlansın diye kabaca özetlemek gerekirse düşündüklerini kabul edebiliriz. Bu arke sorunu. Fakat arkez sorunuyla beraber e, ikinci bir sorun hemen gündeme geliyor. Bu da oluş sorunu. Oluş sorunu işte Herakleitos ve Parmenides felsefelerinde karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Heraklit. Her şey akar, her şey değişir, sabit kalan bir şey yoktur. Veya hepimizin veya çoğumuzun felsefeyle ilgilenen çok kişinin bildiği gibi Pantarya'yı ona izaf edilen bir düşünce. Her şey akar. Yani değişen hiç, kalan hiçbir şeyin olmaması vurgulanıyor. Tabi bu hareketin ve oluşun mutlaklaştırılması kendi içerisinde bir sorunla beraberinde getiriyor. O da varlığın yatsınması. Çünkü onun yine bilinendiği iş ile bir nehirde iki kere yıkanamazsınız. Nehire girdiniz, çıktınız, bir daha girdiğiniz zaman nehir artık akmış gitmiştir. ...ve sizde de ufak çapta da olsa bir değişiklik olmuştur. Dolayısıyla ikinci kez girdiğiniz zaman nehir artık nehir değildir. Siz de siz değilsiniz. Bu Herakleitos'un görüldüğü gibi görüşünü çok net bir şekilde yansıtıyor. Fakat e, burada ufak bir sorun var. O zaman da anlaşılmış ki bu sorun e, bir e, tiyatro oyununa temsiline konu oluyor. Bir adam fırıncı yanlış hatırlamıyorsam birisine borç veriyor... Yer zaman hiç zaman borçlu parasını ödemiyor. Alacaklığı yolunu kesiyor. Diyor ki borcunu ver. Ne borcu diyor. Fırıncıya yani e, alacaklığı. O da Herakletosçu'ymuş. E işte aldığın para Dük sen sen değilsin. Ben ben değilim. Para para değil. Ne parası istiyorsun? Şimdi görüldüğü gibi değişim e, eğer mutlaklaştırılırsa o zaman varlık yatsınmak durumunda kalıyor. Nitekim bir nehre iki kere yıkanamazsınız dediğinizde e nehir nerede? Yani bir kere ikincisi nehirse birinci nehir niye olsun? Yani ikincisi nehir değilse birinci nehir niye olsun? E, birinci seferde giren ben ikinci seferde giren ben değilsen o birinci seferde giren ben niye ben olayım? Dolayısıyla burada değişim yani hareket veya oluş tabi bunlar farklı şeyler ama mutlaklaştırılırsa varlığı yatsımak söz konusu oluyor. Böyle bir mantıksal sonuç ortaya çıkıyor. Tam bunun karşıtı Görüş parmendesçiler. Çok kısa da bundan bahsetmek istiyorum. Esas bizi ilgilendiren de bu olacak zaten. Parmendesçiler var olan birdir. Ama büyük harfle yazılan bir. Yani kendine özgü bir varlığı var. Ve bu değişmez. Bu sabittir diyorlar. Çünkü bir şey değişirse o yok olmak durumundadır. Dolayısıyla var olan bir şey yok olmak yok olan bir şeyin de var olması söz konusudur. Bu bugün bile kullandığımız ama daha ziyade kimyacıların işte Dalton'la beraber kullandıkları ex nihilo nihil fit, yok olan bir şey var olmaz, var olan bir şey yok olmaz. Bugün de hemen hemen aynı ilkeyi kullanıyoruz. Şimdi bu ilkeyi uygularsak bir şey bir şey olmaktan çıktı. Mesela tahta ne bileyim ben işte yandı. Ama yok olan bir şey var oldu. Var olan bir şey yok oldu. Tabii bu Söylenmesi mantıkça kolay ama bu da varlığı temele koyduğunuz zaman oluşu, değişimi inkar etmek anlamına geliyor. Tekim bu okul Parmenides galiba dersini anlatırken öğrenciler karşılığı duvarın birinde bir kenardan bir kenara yürürlermiş. Ancak burada tabi buna verilecek cevap var. Bir bardak suya bir çubuğu daldırırsanız o çubuğu kırılmış olarak görürsünüz. Şimdi gördüğünüz çubuğun kırılması ama aklınız ne diyor? Kırılmadı diyor. Yani hangisine inanıyorsunuz? Gördüğünüze mi, aklınıza mı? Doğal olarak aklınıza inanıyorsunuz. İşte dedikleri parmenidesçilerin bu. Görünüşteki değişim aldatmacadır, aldanmadır. Dolayısıyla değişim dediğimiz şey varlığın değişmez olması dolayısıyla mümkün değildir. Şimdi tam bu dönemde parmenidesçi okulun önde gelen isimlerinden bir tanesi Zenon. Paradoxu, Zenon karşımıza çıkıyor. Zenon bir şeyi fark ediyor. Şimdi biz değişimden söz etmek istersek veya oluştan veya hareketten söz etmek istersek iki temel kavramı kullanmak zorundayız. Bunlardan bir tanesi zaman, diğeri mekan. Çünkü bir nesne var ise bunun bir mekan içerisinde olması lazım. Ve eğer bir nesne hareket ediyorsa bunun da yine bir mekan içerisinde yer değiştirme şeklinde olması lazım. İkincisi yer değiştiren bir şey için zaman kavramını kullanmak zorundayız. Dolayısıyla zaman ve mekan hareketin, oluşun, bir başka deyişle fizik dünyanın kabul edilebilir olması veya oradaki hareketin anlaşılabilir olması için temelde konulması gereken iki kavram. İyi gel gör de bu iki kavram birbirle kendi içerisinde paradoks taşıyor. Nasıl? Şöyle yine bilinen bir örnekle o zamanın en hızlı koşucusu Aşil ile kaplumbağayı yarıştırmak istedikleri istiyorlar veya öyle bir düşünce e, örneği, deneyi var. Aşil tabii çok hızlı koştuğu için A'dan B noktasına gidebilmesi için e, yarış A, A'da başlıyor, B'de bitecek örneğin. Kaplumbağaya aşil avans veriyor. Yani AB bölü 2'nin, e, AB bölü 2'nin bulunduğu nokta. yani orta noktasına, C noktasına geliyor. Aşil, e, kaplumbağa yarışa başlayacak. Start veriliyor, tabanca patlıyor veya neyse. Şimdi aşil kaplumbağa yetişebilir mi? Diyeceksiniz ki elbette yetişir. İyi ama aşilin kaplumbağa yetişebilmesi için AB bölü 2'nin, e, AB bölü 2'ye yani C noktasına gelmesi lazım. C noktasına gelebilmesi için onun yarısına AC bölü 2'ye gelmesi lazım. E, oraya gelebilmesi için, yani D'ye gelebilmesi için AD bölü 2'ye gelmesi lazım. Peki biz bunu ne kadar bölebiliriz? Hepimizin kolayca söyleyebileceği gibi sonsuza kadar bölebiliriz. Peki bu durumda soru şu, sonlu bir zamanda sonsuz mekan aşılabilir mi? Çünkü yetişmek bir sonlu zaman demek ama ortada sonsuz bir mekan aşılması gereken bir mekan var. E bu nasıl olacak? Ya hareketin biraz evvel söylediğimiz gibi inkar edilmesi, yok farz edilmesi gerekecek veyahut da bu paradoksun çözülmesi gerekecek. Aynı benzeri durum zaman içinde geçerli. Şimdi biraz evvel söylediğimi hemen tekrar dönüyorum. Hala zamanın varlığına ve sizi kandırmalarına inanmakta ısrar ediyor musunuz bilmiyorum ama tabii şüpheci davranabilirsiniz ben yine devam edeyim. Sizi ikna edemezsem yapacak bir şey yok. İkna edemezsem konuşmamın sonunda zaten ineceğim merak etmeyin. Şimdi burada e, sorun zaman ve varlık arasındaki ilişki Zaman nedir sorusunu biz sanki mesela bu su e, benden bağımsız olarak var olan bir şey diye düşünebilirim. Bunu böyle kabul edebilirim. Varsayabilirim. Terseki olarak bunun getirdiği sorunları şimdi bir kenara bakalım. Zaman dediğimizde öyle görünüyor ki özellikle fizikçilerin sizleri kandırması, beni kandıramıyorlar. Sizleri kandırması sonucunda sanki dışarıda bir şey var. O zaman adını alan şeyle ilgileniyoruz gibi görünüyor. Fakat burada Parmenides ve Herakleitosun ki o anmaktaki da buydu. Bir şeye dikkatinizi çekmek için. O da Herakleitos ve Parmenides yani bu felsefi dolan başlılıklar içerisinde zaman fizik nesneyle ilişkilendirildi. Ve bu günümüze kadar maalesef geldi. Yani zaman denilen bir şey fizik dünya ile beraber düşünülüyor. Ama fizik nesneler nasıl varsa zaman da öyle var gibi düşünülüyor. Şimdi bu e, sorun e, sizleri hep kandırdı, kandırdı buraya kadar getirdi bizi de. Bana da konuşma fırsatı verdi. İkide bir bunu söylemezsem rahat edemeyeceğim. Öyle anlaşılıyor. Daha sonra karşımıza çıkan e, bir başka zamanın e, üzerine yapılan tartışmalarda Orta Çağ geliyor. Fakat buna çok fazla değinmeyeceğim. Çünkü bu konumuzu fazlasıyla aşmak demek olacak. Ama zamanın ne olduğu sorusu tabi teolojik bir sorun olarak ele alındı. Tabi bir yaratma olarak kabul edileceği edilmesi gerektiği ortada. Fakat hemen bir şeyi daha sonra tekrar konuşmam sonunda tekrar eşaret edeceğim. Teoloji orta çağdaki teolojik açıdan zaman ele alması Orta Çağ'da teoloji, teolojiyle zaman ilişkilendirirken yalnız Hristiyan dünyasını düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir yanlış anlamı oluyor. Orta Çağ karanlık dönem deniyor halbuki alakası yok. Çünkü Orta Çağ o dönem, ortada kalan Çağ ne Hristiyan dünyasından ibaret ne de Hristiyan dünyasındaki çalışmalardan ibaret. Çok parlak başka kültürler ve medeniyetler bu dönemde çok önemli bilimsel ve felsefi başarıları imza atmışlardı. Bunların başına İslam dünyası geliyor, Hint felsezi, Hint düşüncesi geliyor. Ben teoloji derken hepsini düşünüyorum. Dolayısıyla teoloji derken de teolojinin zamana bakışı olarak yalnızca Hristiyanlığı İslamiyetin İslamiyet'in, Budizmin, Museviliğin ve hatta çok tanrılı dinlerin de farklı bakışları var, onları kastediyorum. Ama dediğim gibi zamanın bu kültürel teolojik yorumunu burada ele almayacağım. Bundan sonra bizi esas ilgilendiren bir dönem geliyor. Bu da fizik bilimiyle zamanın ilişkilendirilmesi. Bu e, fizik ve zaman ilişkisinde e, fiziğin zamanı tanımlayışı diye de düşünebiliriz. Ama fiziğin zaman tanımlayışı bize zamanın ne olduğu hakkında hiçbir şey söylemiyor. Burada Russell'ın güzel bir benzetmesini hatırlıyorum. Russell fizikçileri pamuk tüccarına benzetir. Yani alınmasınlar. Keşke pamuk tüccarı olsam <gülüyor> zengin olurdum. Şimdi borçlarla uğraşmazdım o başka bir şey. E, pamuğun ne olduğunu bilmelerine gerek yoktur der. E, pamuğun ne olduğunu tarladaki işçi bilir. Onu toplayan, eken, biçen bilir. Fizikçi yalnız e, e, pamuk tüccarı onu alır satar ama ne olduğunu bilmesine gerek yoktur der. Fizikçiler de bu şekilde iş görür der. Tabii günah onun boynunda. Ben kimsenin şeyini üstlenmiyorum. Sözlerini arkasında diyorum. Ben öyle bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi Newton ne yaptı? Bilindiği gibi Newton'un ne kadar büyük bir bilim adamı olduğu gerçekten entelektüel hayatımıza kültürel hayatımıza insanlığa yön veren değerli dehalardan bir tanesi olduğu açıkça ortalıkta onun sistemi içerisinde temele konulan o fizik sistemini halkım sizlere söylüyorum. Fizik dünya ilişkin bilgi veren o fizik sistemini taşıyan birkaç kavram var. Bunlardan bir tanesi zaman ve mekan. Daha doğrusu mutlak uzay ve mutlak zaman. Newton sistemine göre mutlak zaman diye bir şey var. Nedir bu mutlak zaman? Şimdi biz zamandan nasıl haberdar oluyoruz? Aristoteles'ten beri bilinen bir şey bir cismin hareketiyle, yer değiştirmesiyle haberdar oluyoruz. Yani mesela bu cismi ben A noktasına alıp B noktasına götürdüğüm zaman bir zaman geçti diyorum. Peki B noktasından A noktasına geri getirdiğim zaman zaman geri gitmiyor. Gene bir zaman geçmiş oluyor. Hatta bu cisim hiç hareket etmese de bu cisim bir zamana bağlı olduğu için ki fizik açısından söylüyorum zaman geçmiş olması lazım. Peki benim ölçtüğü işte bunun zamanı, yani o hareketin zamanı. Ama sistem içerisinde mutlak olarak var olduğu kabul edilen bir zaman söz konusu. Bu zamanın mutlaklığı konusunda daha sonra Berkeley ve Mah çok önemli eleştiriler yapacak. Bu eleştirilerin bir sonucunda da Einstein'a giden felsefi düşünce diyebileceğimiz bir gelişmeyle karşılaşacağız. Ama bizi burada ilgilendiren şey... Peki, mutlak zaman var. Ama peki nerede var? Şimdi biraz evvel zaman, onun için inanmayın dedim. Zaman diye bir şey var. Peki bu mutlak zaman, yani bizim ölçtüğümüz, neyle ölçtüğümüz? Atom saatiyle ölçtüğümüz, neyle ölçtüğümüz? İşte güneşin dolanımıyla, dünyanın dolanımıyla ölçtüğümüz veya bir başka araçla ölçtüğümüz zaman, bir mutlak zamana bağlı olarak, bu Newton sisteminde düşünülüyor. Peki bu mutlak zaman nerede var? Yani nerede duruyor? Onun mekan neresi? Bu belli değil. Peki hangi yöne akıyor? Yani bir zaman okular da geleceğe, gelecek yukarıda mı, aşağıda mı, sağda mı, solda mı? Her tarafa akıyor. Her tarafa akıyorsa merkezi neresi? Yani burada dikkat ederseniz bir metafor söz konusu. Zamanın akması bir metafor. Ve bu bize sanki bizim dışımızda var olan bir şeyin kabul edilmesini zorluyor. Ama işte Newton sisteminde gördüğü gibi zamanın mutlak olarak kabul edilmesi daha sonra relativist fizikinde gösterdiği gibi tek gerçek olarak kabul edilemeyeceği gibi kendi içerisinde bir kabulden öte bir özelliğe de sahip değil. Çünkü varsa nerede var belli değil. Atıyorsa ne tarafa atıyor belli değil. Hangi yöne atıyor belli değil. Bundan sonra biz yine bugün biliyoruz ki değerli genç bir da biraz evvel bunlardan bahsetti. Zaman, mutlak zaman varsa eğer, daha doğrusu böyle bir şeyi kabul etmek zorundayız. Çünkü belli bir güzende değişmeyen sarık hızda atması lazım. Ama bugün biliyoruz ki zaman yavaşlaması söz konusu. Nitekim işte bunun bir örneği ikizlerin uzay aracılığına gönderilmesi. İkincisi, e, kuantum fiziğinde zamanın diskre kesikli olması söz konusu ve biz üniform bir şekilde akan zamanı şimdi parçacıklar içerisinde düşünür olduk Hatta isterseniz zamanı kübik bir zaman olarak da tasarlayabilirsiniz ve yani ona göre bir model kurup bir fizik sistemi oluşturabilirsiniz ha, bu fizik sistemi bu model neye kadar açıklar o konu ama fizik şey olarak matematik olarak mümkün Dolayısıyla Buradan hemen söyleyebileceğim şey, fizikçi zamanın ne olduğunu değil, onu nasıl kullandığını bildiren kişidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla fizikçinin bize söylediği zaman, onun nasıl kullandığını gösteren bir e, özelliğe sahip. Fizikçi için zaman bir araç, bir enstrüman. O enstrümanla ne iş yapıyorsa ona göre bir zaman tanımını bize sunuyor. Ama bu zaman tanımı biraz evvel söylediğim gibi hiçbir şekilde zamanın bizden bağımsız varlığını ispatlamıyor. Şimdi gelelim bir önemli dönüm noktasına. 1905 veya 1908 yılında MacTaggart isim bir filozof zaman konusunda bir makale yazıyor. Makale çok da yani 5-6 sayfalık bir şey. Ben buraya konuşmayı yapmadan evvel gelmek için e, ters söyledim ama anladınız. E, bunu tekrar tekrar okudum. E, son derece ilginç bir makale ve zaman konusunda bugün e, bu makale bir referans, temel bir referans, bir paradigma olarak karşımıza çıkıyor. McTaggart'ın iddiası e, zaman yoktur. Yani unreality of time. Diye bir başlık. Bunu nasıl gösteriyor? Ben de bundan geniş ölçüde konuşmam bundan sonra kısmında yararlanmaya çalışacağım. Zamandan biz söz ettiğimizde iki özelliğini dikkate alırız. Daha doğrusu zamanı iki özellik üzerine kurabiliriz. Bunlardan bir tanesi A serisi denilen bir seri, digeri ise B serisi. Yani bir zaman içerisinde olmak bu zaman zaman kendisinden bahsetmiyorum. Bir zaman içerisinde olmak iki türlü olabilir. Birincisi A serisine göre, ikincisi B serisine göre. A serisi şimdi, geçmiş ve gelecekten ibaret. Zamanı tam, zamandan söylenebilmek için, zaman diye bir şeyi kullanabilmek için, zamanın varlığından bahsetmiyorum, zaman diye bir şeyler söylenebilmek için bu A serisini kullanmak zorundayız. Çünkü zaman eğer bir akış ise, bir değişme ise, bir başka ifadeyle geçmişten şimdiye ve geleceğe doğru bir gidiş ise işte bu özellik zamanın A serisi olarak tanımlanıyor. Yani mettegırt tarafından. Fakat işin ilginç tarafı e, zamandan süredebilmek A serisini kullanmayı zorunlu kılmasına karşılık A serisi kendi içerisinde paradoksal bir özelliğe sahip. Bu biraz da e, Parmenides'çilerinkine biraz benziyor gibi. Zamanın akması söz konusu. Yani zamanın geçmesi söz konusu. İşte bu geç, geçmeyi biz e, fark edebilmemiz için şimdi geçmiş ve gelecek olarak e, belirlememiz gerekiyor. Peki biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Biz bunu dil ile ve tensler ile, bunu e, bu tens kelimesi çok kullanıyor ama bunu nasıl Türkçeleştireceğimi bilemedim. E, gramatik zaman demek lazım. yani Eğer konuşmamdan sonra veya daha sonra bu konuda önerileriniz varsa onları da memnuniyetle kabul edebilirim. Ee, zamanın üzerine konuşabilmek bir dil aracılığıyla ve bir tens aracılığı. Yani e, gramatik zaman aracılığı oluyor. Şimdi bu e, zamanın şimdi gelecek ve geçmiş olarak kabul edilmesi bir özelliğine beraberine getiriyor. O da öznellik, yani sübjektiflik. Çünkü şimdi dediğim, benim bilincimde şimdi dediğim bir şeydir. Yani zaten fizikçi mesela e, ilginç bir kader, Newton fiziğinde şimdi yok. Siz orada zamandan söz edersiniz ama şimdiden bahsetmezsiniz. Ama şimdinin olmadığı bir yerde ne? Geçmiş ve gelecekten söz edemezsiniz. Ama şimdi dediğiniz şey de bana bağlı. Benim bilincime bağlı olan bir şey. Benim bilincimde var olan bir şey. Peki şimdi benim fark ettiğim, farkına vardığım bir şey ise gelecek ne? Tahmin ettiğim, üzerinde düşünebildiğim, üzerinde varsayımında bulunabildiğim bir şey. Geçmiş, ona benim hafızamda çünkü olmuş bitmiş artık tanım gereği. Dolayısıyla burada e, zamanı eğer biz bir şekilde var diye işaret etmek kullanmak belirtmek istersek zamanın şimdi üzerine zamanı şimdi üzerine kurmamız lazım. Çünkü zaman ve zamanda olup biten her şey şimdi var olabilen bir şeydir. Geçmiş oldu bitti artık var değil. Gelecek henüz mevcut değil, o da var değil. O zaman zaman dediğimiz şeyi her ne kadar üç ayrı süreye ayırıyorsak da bunlardan sadece ve sadece bir tanesi gerçekten var. O da şimdi. Ama o şimdi bana bağlı. Yani ben yoksam şimdi de yok. Zamandan söz ederken ikinci bir özelliği daha var. Yani süreyi, geçmişi, geleceği veya e, zamana ilişkin herhangi bir e, özellikten söz edersek bir de B serisini dikkate almamız lazım. B serisinde özelliği önce ve sonra olmaz. Yani biz bir olaylar zincirinden, olayların akışından bahsederken ya geçmiş gelecek şimdi diyebiliyoruz ya önce ve sonra diyoruz. Önce ve sonrana'nın diğerinden farklı olan bir tarafı var. O da nesnel olmaz. Yani ben mesela 1923 tarihinde işte şu hadise oldu. 1919'da Atatürk Samsun'a çıktı dediğim an o nesneldir. Yani tarihi olaylar ne kadar nesneldir o başka ama bir vakadır ve onun üzerinde konuşabiliriz. Ha mesela Platon Aristoteles'ten evvel doğmuştur. Bu nesneldir. Doğruluğu ne kadar tartışılabilir olsa da burada artık bu zaman, yani bir şeyin bir şeyden önce olması, bir şeyin bir şeyden sonra olması diğer zaman e, birimleri gibi nesnel, e, öznel değil. Tamamen nesnel. Çünkü artık bana bağlı değil. Benim onu kavramama, benim onu algılamama bağlı değil. Tamamen o nesnel bir özelliğe sahip. Dolayısıyla B serisini A serisinden ayıran temel özellik onun nesnel olması. Özelliklerden bir tanesi nesnel olması. Fakat işin ilginç tarafı A serisinden söz edemezsem, pardon. A serisinden söz etmediğim takdirde, B serisinde bir anlam taşımıyor. Çünkü o zaman B serisi tek başına zamanın geçmesini bize vermiyor. Nasıl vermiyor? Mesela zaman olayların, olguların, nesnelerin değişimi demektir. Ama A serisi, pardon, B serisine göre olaylar arasında X ve Y olay arasındaki süre hiçbir zaman değişmiyor o sabit kalıyor. Dolayısıyla A ve B serisi B serisi önce ve sonra kavramını ben zamanı anlamak için kullandığımda, zamanı zamana uyguladığımda tamam ama bunu yaptığım takdirde zamanın geçme özelliğini ifade edemiyorum. Başka bir ifadeyle eğer A serisini dikkate almazsam tek başına B serisi bana zamanı ifade etme olanağı vermez. Daha öyle sen Hı. diyorsunuz zaman vardır demeyi. Daha konuşmamda epeyce vakit var ama. Efendim? Hı. Tamam daha var vaktiniz var. <gülüyor> zaman var var. İşte bence yok. Benim anladığım mı? O sadece ölçü. da bahsedeceğim ondan da bahsedeceğim. Evet, ondan da bahsedeceğim. Şimdi zaman bu durumda bağıntısal bir yapıya sahip. Bağıntısal bir özelliği var. Bu durumda bir önemli ki e, MacTaggart'a itiraz edenlerden bir tanesi Russell, e, onun bu ayrımını kabul etmiyor. Kabul etmekte aslına bakarsanız bugün kimse MacTaggart'çı olmak istemiyor. Çünkü zamanı yok kabul etmeniz gerekiyor. Ya A serisini ya B serisini öne çıkarıyorlar ki bu tartışmaya dahil olanlardan bir tanesi Einstein'dir. Ee, böylece ne? Sorundan kurtulmaya çalışıyorlar ama hiç kimse de işte e, onu bir kenara bırakarak, MacTaggart'ın bu e, yaklaşımını, dikleri, görüşünü bir kenara bırakarak bir şey yapamıyor. E, hareket demiyor. E, bir önemli doğruluğu Öncelik-sonralık ilişkisine göre anlamlıdır ve doğrudur. Çünkü biz bir önermenin doğruluğundan söyleyebilmemiz için, mesela ben yarın buradaki konuşmaya katılacağım. Buradaki önermenin doğru olabilmesi için, nesnel bir doğruluğun olabilmesi için, bugüne göre yarını tanımlamam lazım. Yoksa evet bu doğru olabilir diyebilirim. Yoksa yarın gelmediğine göre benim katılacağım, Önermesinin doğruluk değeri yoktur. Ama bu şekilde uzun bir önerme olmaz, bir önerme olmaz zaman sorunlar daha da çoğal. Artar. Dolayısıyla doğruluğu bir öncelik sorunluk ilişkisine, yani B serisine bağlı olarak kurgulayabilirim. Ama B serisine bağlı olarak kurguladığım zaman da zamanın bu sefer gerçek yüzünü görmemez diye geliyorum. Şimdi e, yansıda da görüldüğü gibi doğruluk değeri değişmemesi. An kavramıyla çok yakından da ilgi içerisinde ben şu anda e, saat 18.25'te Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası'nın e, tarihi amfisinde konuşuyorum. Şimdi bu şu ana ilişkin bir önerme olduğu için sizlerin de ile bu önemi doğru olarak kabul edebilirim. Ama bu önermem mesela bir dakika geçtiğine göre süreç sürdüğüne göre doğru olarak kabul edilebilir. Ee, ama benim konuşmam bittikten sonra aşağı indikten sonra bu önermem yanlış olacaktır. Çünkü konuşmuyorum. Ama buna karşılık çünkü o artık geçmişte kalmıştır. Yani e, geçmişe ait bir olgu halini almıştır. Dolayısıyla şimdi konuşuyorum önermesi şu an doğru olmakla beraber belli bir süre içerisinde e, belli bir süre sonra bu önerme doğru olmayacaktır. Ama bu A serisine göre. Ama ben D serisi açısından bakarsam yarın veya bir saat sonra ben konuşmadığım zaman, şimdi konuşuyorum saat bilmem kaçta konuşuyorum önermesi bir saat sonraki olayı bir saat sonrasına göre var olacaktır ve bu tarihi bir olgudur. Benim burada konuşmuş olmam hiçbir zaman değişmeyecektir. Dolayısıyla böyle bir önermenin doğruluk değeri o anki doğruluk değerine göre bir önermenin sabit kalacaktır. Şimdi ben eğer e, bu A serisine göre bakarsan benim konuşmam oldu bitti ve var değil. Ama B serisine göre bakarsan bu konuşmam var, mevcut. Dolayısıyla birisi zamanın akışı beni bir yere götürdü, diğerini başka bir yere götürdü. Diyeceksiniz ki e, bunun içinden çıkabiliriz ama pek çıkamıyoruz galiba. Dolayısıyla değişmeyen yani zamandan söyledebilmek için bizim üzerine inşa etmek zorunda kaldığımız bir sağlam dayanak öncelik-sonomuk ilişkisidir. Bu bir bağıntıdır. Ama öncelik-sonomuk ilişkisi de zamanın yapısını vermekten uzaktır. Dolayısıyla öncelik-sonomuk ilişkisine göre zaman akması değil, sabit kalması ki bundan biraz sonra tekrar bahsedeceğim söz konusudur. Ama değişim söz konusu olduğu zaman da biraz evvel sözünü ettiğim sonuçlar çıkıyor. Şimdi sıkıntı Mektedir sonunda zaman yoktur diye bitiriyor makalesini. Sıkıntılardan bir tanesi şu. A tipi zaman zaman akmasını yani zaman dediğimiz şeyin gerçek özelliğini veriyor olabilir. Ama B tipi zaman anlayışı olmadan da A tipi zamandan süreleniyoruz. Dolayısıyla A tipi zamanın varlığı bize B tipi zamanın varlığını koş, şart olarak koşuyor. Ne var ki B tipi zamanda A tipinin var olmasıyla söz konusu olabiliyor. Yani akan bir şey olmalı ki öncelik sonralık bağıntısı kuralım. Hiçbir şey akmasa her şey sabit kalsa öncelik sonralık yani sağında sonunda deriz ama öncelik sonralık bağıntısı kuramayız. Dolayısıyla bu iki kavram dikkat edilirse birbiriyle bağdaşmıyor. Birbiriyle bağdaştırmak e, söz konusu değil. Mektegürt'e göre bu paradoksun e, göstergesidir. Şimdi biraz daha bu zamanla ilgili bir iki not daha aldım. Biraz daha açık hale getiriyorum. için. Şöyle düşünelim. Ee, geçmiş, gelecek ve şimdiden bahsediyoruz. Peki bu değişim, geçmiş ve gelecek ve şimdi olarak nitelendirdiğimiz bu değişim, acaba nesnenin, olayın, olgunun kendisi mi? Onun dışında olan bir şey mi? Yani bu bir süre, şimdi bir süre, işte diyelim ki bir saniye, istersem onu bir, bir saatte alabilirim. Ee, uzlaşıma bağlı olarak. Bu bir süre bir şey var olan bir şey midir yoksa olduğunu kendisine ait midir? Burada ki sıkıntı yani A serisinin paradoksal olmasının kaynağında da biraz da bu yatıyor. Çünkü şimdi benim ben işte bugün e, buraya gelirken röter yaptı uçak ve sist olayıştı, şu bu falan bu bitti. Bu geride kaldı. Artık var değil. Biraz evvel söylediğim gibi ama ben varım. Yani geçmişte de vardım, şimdi de varım. Eğer geçmiş yok oluş ise, tükenmişlik ise, bitmişlik ise, var olmama ise şimdi siz belki ortadan kalktı ve geçti gitti. Ama ben varım hala. Ben geçmişten gelmiş oluyorum. Ve ben henüz var olmayan geleceğim. Çünkü bir saat sonra, bir dakika sonra muhtemelen bir şey yok olmazsam, ışınlanmazsam ben yine burada olacağım. Yani gelecek henüz var olmayan, dolayısıyla ben geleceğe aitim bir yönümde. Ama gelecekte şimdiki varlığım ile varım. Dolayısıyla gerek geçmişte artık var olmayan ben, gerek gelecekte henüz var olmayan ben, yine ben olarak var olacağım. Ama mesela işte buraya gelmeden evvel bir şeyler yedim. Onlar böyle yemek bitti gitti. Yani o artık yok. O yaşandı. O oldu. Yok artık. Mevcut değil. Onu bir daha tekrarlayamam. Onun varlığı söz konusu değil. Şimdi bu durumda geçmiş dediğim zaman, geçmişin kendisi mi bir oldu olarak, kalem gibi, insan gibi, kuş gibi bir şey olarak mı var? Yoksa nesneye bağlı olan mı bir şey? Bunun kararını vermek tabii hiç de kolay değil. Çünkü biz bazen onu, bazen ötekini, bazen de başka birisini kullanıyoruz farkında olmadan. E şimdi siz zamanın varlığından söz ettiğinizde e, bu birbiriyle bağdaşmayan özelliklerini de söz ediyorsunuz. Özelliklerinden de söylüyorsunuz Peki nasıl oluyor? İnsan beyni eşsiz bir yapıya sahip. Dil bu yapının bir ürünü olarak bu güçlüğün aşılmasını uzlaşımsal olarak aşılmasını sağlıyor. Ancak bu bu güçlük bir takım varsayımları da beraberine getiriyor ki bu varsayımlar bize işte zamanı varmış gibi kabul etmemize itiyor. Eğer zamanı geçmiş geleceği bir süre olarak alırsam, yani nesneden bağımsız akan bir şey olarak alırsam Peki bu nereye gitti? Yani bir de ben mesela dün evvelsi gün, bir milyon yıl evvelki gün, bir trilyon yıl evvelki veya o kadar gitmesek de olan matematik olarak gidebilirim. Şimdi geçmiş, yakın geçmiş, uzak geçmiş, daha uzak geçmiş, daha uzak geçmiş diye tanımlıyorum. Peki şimdi veya gelecek veya geçmiş bir kendi başına varlıksa ne kadar uzunlukta? Nerede bulunuyor? Geçmiş yok olduğuna göre peki ben nasıl bir olayın geçmişinden bahsediyorum? Eğer zaman bu şekilde kendi bağımsız varlığı sayesinde atmıyorsa, o zaman olayların anlaşılmasında kullandığım zamanı nereye, nasıl ilişkilendirerek, neyle ilişkilendirerek anlayacağım? Bu da tabii işin bir başka tarafı. Bunu e, isterseniz daha da karmaşık hale getirebilirim. Zaten felsefecilerin yaptığı başka bir iş yok. Andrzejit galiba felsefe demiş, en tanıdık, bildiğiniz, zannettiğiniz şeyi karmaşık hale getirip anlaşılmaz hale getirmektir diyor. Ne yapalım, birileri de böyle etmek yiyecek. İşte bizim de işimiz bu. Ama belki de karmaşık olanı biz görünür hale getiriyoruz. Bu kadar da haksızlık yapmayalım. Onun için... Sonra bu geçmiş ve geleceğin birbiri peşi sıra gelmesi öncelik sonralık ilişkisini bir kenara atarsak nasıl olacak? Çünkü eğer akıyorsa niçin hep biri önce biri sonra geliyor? Tabi burada fizikçi için zamanı belki bunu biraz daha sonra söyleyecektim ama e, zaman, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, e, 19. asırda yaygın olan bir kanaat vardı ki bugüne kadar hala daha geldi, geliyor. Fizikçi için var olan ölçülebilir olandır. Yani fizikçi neyi ölçüyorsa ona bir varlık atfeder. E, dolayısıyla ölçülemeyen şey var olmayandır. Fizikçi e, zamanı ölçüyor ve dolayısıyla var diyor. Ama bunu... Daha neyle ölçüyor? Peki e, ve diyor ki bir oku gidiş yönü var. Peki ben zamanı metreyle de ölçebilirim. Ölçemez miyim? Ölçelim. Yani derim ki mesela bir saniyede e, bir parçacığın e, gittiği mesafe ne kadarsa bir saniye yerine 0,007 milimetre veya nanometre İşte size bir. Dolayısıyla e, geçmiş yani dün evrensi gün yerine saniyeyi bu kadar metreyle çarparıp işte şu kadar metre öncesi de diyebilirim. Dolayısıyla bakın sizi kandırıyorlar dedim ya. Yani akıyor diyor. Ne akıyor? İşte ben metreyle ölçtüm. Metre bir yere akmıyor ki. Yani bunu çevirdiğiniz zaman bir şey akan bir şey yok. Tabi işi karikatürize etmek için basitleştiriyorum ama hani göz ardı edilmeyecek bir özelliğe sahip olduğu ortada e, bu ölçmenin. Tekim e, evren işte bilmem kaç milyar ışık yılı Yıl diyor bakın, ışık yılı diyor, bunu şeyi çeviriyor, seni çeviriyor, yani aslında orada anlatmak istediği zaman ama isterseniz ışık e, yıl olarak da kabul edebilirsiniz. Bunu da e, e, zaman biriminden de, yani bu 7 santim, 15 santimi de 3 saniyelik e, bir zamanla da ölçebilirsiniz, yani dönüştürebilirsiniz. Buradan bir ışığı buraya gönderirsiniz. E bu kaç metreye tekabül ediyorsa işte o kadar saniyedir. ve Ölçebilirsiniz, ölçmüş olabilirsiniz. Yani o e, bir güne çevirmek e, hiç de imkansız değil. Dolayısıyla ölçülebilir olan var olandır ama nerede var olan o işte belli değil. Sorun da orada e, karşımıza çıkıyor. Peki zamanı baştan söylediğim gibi kullanmadan edemiyoruz. Çünkü bu gerek dil olarak, gerek düşünce olarak, gerek ta herakiyet ve parmeni başlayan alışkanlıklar olarak, kültürel olarak, zaman öylesine e, bir, bir biri içerisine girmiş kavramlar örgüsü oluşturmuş ki, bunlardan bir tanesini atsanız zamanı e, yok farz etmiş oluyorsunuz ki bu da mümkün değil. Zamanı şu üç özelliği açısından, tanımlayabiliriz veya dikkate alabiliriz. Birincisi biz fizik dünyada bir değişim görüyoruz. Bu değişimden süredebilmemiz için zaman kavramına ihtiyacımız var. İkincisi bilimsel olsun veya olmasın biz nedenselliği dikkate alarak fizik dünyayı an anlamlandırıyoruz. Nedensellik e, karmaşa da olabilir, kaos da olabilir. Yani e, belirsiz, e, yani kaotik bir yapı da olabilir. Veyahut da bir istatistiksel bir determinizm söz konusu olabilir ama normal olarak düzenliliğin olduğu her yerde bir nedensellik var. Nedensellik bir sebep-sonuç ilişkisi demek. Sebep-sonuç ilişkisi demek de e, MacTaggart'ın B serisine giren bir olay. B serisinden söyleyebilmeniz için de A serisini kullanmak zorundasınız. Yani bir zamanı kabul etmek zorundasınız. Dolayısıyla biz Tabiatı anlamak için nedenselliğe başvurmak zorundayız. Nedenselliğe başvurduğunuz zaman da zamanı işin içine katmak durumdasınız. Zaman işin içine kattığınızda da ona bir varlık kazandırmak zorundasınız. Bu varlık kazandırdığınız varlık olsa olsa nedenselliğin bir gölgesidir. Onun için ben zamanı bir gölge olarak nitelendirdim. Bizim kullandığımız zamanın ...içine zorunlu olarak dahil olduğu... ...çok önemli bir diger kavram... ...ki bu... E, e, ...gelecek kavramı... E, ...bizde biyolojik olarak... E, ...ilk konuşmada da... E, ...bundan bahsedildi... ...değerli hocam bundan bahsetti... ...zaman... ...benim kafamda gelecek kaygısı olarak... ...var olmak zorunda... ...gelecek kaygısı... ...biyolojik, sosyo sosyopik, psikolojik... ...psikolojik veya fizyolojik... ...tükeni olabilir... Ama bir gelecek kaygısından söyledebilmek için veya yani bir gelecek kaygısını benim dile getirebilmem, onu yorumlayabilmem için yine zamanı e, dikkate almam lazım. Eğer biraz daha bunu rafine hale getirirsek imkan modalitesi benim hayatımda dilsel olarak vardır ve imkan modalitesi zamanlı zamanlılığı beraberinde getirir. Dolayısıyla benim fizik dünyaya ilişkin bir Değişimden edebilmem için, iki, fizik dünyayı anlayabilmek için, nedensellikten edebilmek için, üç, biyolojimin, fizyolojimin gereği, e, imkandan edebilmek için yine zamanın varlığına ihtiyaç gösteriyorum. Dolayısıyla zorunlu bir şekilde gramatik olmayan bir zamandan söyletmem mümkün. Bunu biraz evvel bahsetmiştim. Evet, onun için geçebilirim. Bunu yazdım ki yani söz uçar, söz kalır. Belki hızlı konuştum, iyi telaffuz edemedim diye. Yani gördüğün gibi sayın hocam yavaş yavaş kullanmaya başlıyorum şeyleri. Yani hiç bana uygun bir şey değil ama ne yapayım? Yani bu powerpoint diyorlar, ne diyorlar bilmiyorum tamam. Şimdi işin ilginç bir başka tarafı daha var. Kendimizi tanımlayabilmemiz için, bir kişilik sahibi olduğumuzu kabul edebilmemiz için zamanı kabul etmemiz lazım. Ve bu da bir B serisinin kabulünü gerektiriyor. Çünkü ben çocukken... İşte para yuttum, yutmadım da fazladan ki yuttum. Annem beni dövdü. Ondan sonra karakterim veya işte alışkanlıklarım değişti, telbie etmiş oldu, bu oldu falan. Şimdi ama ben hep aynı kişiyim. Yani sabit kalan bir ben var. Aksi takdirde benim karakterim mi tanımlayamam? Yani psikoloji buna, o zaman psikoloji diye bir şey olmaz. O zaman toplumsal bir takım karakterlerden de söyledemeyiz, sosyoloji diye bir şey olmaz. Dolayısıyla biz bütün değişimler içerisinde değişmeyen bir şeyin varlığını kabul etmemiz lazım. Eğer felsefeyle ile aşınarsanız Hegelci bir bakış açısıyla buna Gais diyebilirsiniz. Ee, veya sosyal psikoloji açısından kültür diyebilirsiniz. Ama bir şeyin sabit olduğunu Aristoteles buna substans diyebilirsiniz. Cevher diyebilirsiniz. Sağdik bir şey olduğunu kabul etmeniz lazım. Dolayısıyla biraz evvel söylediğim gibi değişimin bir B serisi tarafından yorumlanmış olması gerekir ki siz zamandan söz edebilirsiniz. Her şey değişiyorsa Herakleitos gibi kimseden ne borç alabiliriz, ne borç verebiliriz. Bir şeyin varlığı bizim kabulü, sabit olması B serisinin içine atıyor. Ama B serisi zamanı dışladığı için A serisine müracaat etmemiz gerekiyor. Bu da A ve B serisinin birbiriyle çatışık, çelişik bağdaşmayan tutumu dolayısıyla Mektegat'ın yaptığı gibi o zaman kusura bakmayın ama zaman yoktur demeye geliyor. Şimdi son olarak zamanın var olmadığına ilişkin argüman olmasa bile zamanın tek boyutlu olmadığına dair bir açıklamada bu yönden yapılabilir. Çünkü fizikçiler Emperyalist kitumlarını her zaman sürdürürler. Tabii, sizler yani değerli meslektaşlarımı kişisel bir şey olarak almayın. Fiziği küçümsediğimden de değil. Ben de fizik tahsil etmiş bir kişi olarak yarım yamanak da olsa bilimin değerini küçümsemek niyetinde değilim. Özellikle de fiziğin değerini, önemini küçümsemek durumunda değilim ama yani derici de sevdiği deri yerlere <gülüyor> vurmuş derler. Ben de onun için ikide bir fiziğe saldırıyorum ama bu bilime karşı olduğum anlamına gelmiyor. Öyle anlaşılmasını lütfen. Fizikçi bana tek bir zamandan söylüyor. Halbuki ben farklı zamanlardan söz etmek zorundayım. Bir tanesi fizik zaman, bir tanesi biyolojik zaman. Sanki içimizde bir saat var gibi e, biyolojimiz ritmik olarak hareket ediyor. Şimdi bunun ilginç bazı tarafları var kültürel tarafları var, kültürel yansımaları var. Çünkü biz e, milat itibariyle bir lineer zaman, işte milattan evvel diye bir lineer zamandan bahsediyoruz. Ama bazı kültürler mesela işte geçenlerde kıyamet kokacak falan. Niye? Çünkü döngüsel bir zaman anlayışından da söyleyebiliriz. Bu dönüksel zaman anlayışı, aslına bakarsanız insan olarak bize çok daha yatkın bir zaman anlayışı. Çünkü benim midem mi, periyodik olarak çıkıyor? Yani ben bir kere yemek yedim artık yemek yemeyeyim demiyorum. Yani belli bir saat sonra tekrar çıkıyorum, Tekrar acıkıyorum. E, menstruas, menstruasyon durumu e, veya e, güneşin dönüş durumu bütün bunlar bizim doğrudan veya dolaylı olarak biyolojimizi çok e, derin bir şekilde etkileyen özellikler. Dolayısıyla zaman e, evet ben e, zengin olacağım ondan sonra ne yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım sonra onun tekrar fakirliğe dönmesi benim işime gelmez. Orada döngüsellik düşünmem ama e, bir doktora gittiğin zaman bu ilacı sabah, öyle akşam diyor. 24 saat alacaksın, e, 3 gün alacaksın diyor. Döngüsel, yani biyolojik döngüsel olarak çalışıyor. E, ben kendim şahit oldum bir mektup bir adam. Birisi bir şey söylüyor. Ama saat kaç diyorsunuz? Saatin bir iki dakikalık şaşmakla söylüyor. Yani herhangi bir zamanda. Şimdi bu özel yetenek olabilir, bir hile olabilir bilmiyorum ama biyolojik bir zaman olduğu bir takım deneyler bu konuda yapıldığını biliyorum. İşte mağarada değil mi? Zamanın geçişinin veya algılanmasının veya dönüşümünün diyelim dönmenin olmadığı bir yerde ...periyodik olarak bazı şeyleri hissedebiliyoruz, fark edebiliyoruz. Demek oluyor ki fiziksel zaman hadi aksın. Onlar akıttılar çeşme gibi aktı. Ama biyolojik zaman akmıyor, döngüsellik söz konusu. Ayrıca bir de psikolojik zaman var. Ne fiziksel zamanı biyolojik zamanla, ne biyolojik zamanı fiziksel zamanla açıklayabiliyoruz. Birini diğerini indirgeyebiliyoruz. Ama işin ilginç tarafı. Bir de psikolojik zaman var. Bunu da diğerleri cinsinden ifade edemiyoruz. Çünkü hepimizin bildiği gibi e, psikolojik olarak bazı şeyler bize asırmış gibi gelir. Bazı şeyler çok kısa gibi gelir. Diyeceksiniz ki bu bir yanılma. E ama zamanın kendisinin yanılma olmadığını kim söyleyebilir? Bu genellikle üç zamandan bahsedilir. Ama e, ben bir de dördüncü zamandan bahsetmek istiyorum. İşin en ilginç noktalarından bir tanesi de bu kültürel zaman. Çünkü kültürel zaman sanıyorum bir C serisi gibi düşünülebilir. Ee, nasıl? Mesela geçmiş bu bina tarihi bir bina. E, tarihi bina olduğu için şu anda bir varlığa sahip. Yani bir taş hiçbir zaman bir değere sahip değil. Çünkü değer bunun fiziksel özellikleri gibi bir özellik. Yani bu 3 e, kilo dediğim zaman Örneğin bunun fiziksel özelliğini söylüyorum. Tarihi dediğim zaman da bir özelliğini söylüyorum. Yani tarihi işte milattan evvel şu kadar zamandan kalma. Bu da nicel bir özellik. Bunun 3 kilo olması buna nasıl bir varlık kazandırıyorsa tarihi olması bir varlık kazandırıyor. 3 kilo olması bunun şu anki fizik özelliği ama tarihi olması geçmişten bugünün bugüne yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Yani Yok olan bir şey, geçmişte kalan bir şey varlık kazanıyor, varlık kazandırıyor. Daha doğrusu benim bir makalemde kullandığım ne? Kültürel zaman, iç içe geçmiş zaman, iç içe geçmiş zamanlar gibi görünüyor. geçmiş şimdiye varlık kazandırıyor. Şimdi bazen geleceğe varlık kazandırır. Yani gelecek şimdi ki var olan aracılığıyla varlık kazanır. Yani ben geleceği şu anki karnımı açsa basit bir örnekle, gelecekte acıkacağım demektir. Yani şu anki durum geleceğe varlık kazandırmıştır. Veya ben iyi bir felsefeci olmayı hedeflemişsem bu benim geleceğimi belirlemiş, geleceğime varlık kazandırmış demektir. Yani gelecek şimdi var. Bu kültürel bir Değer demek. Yani çünkü bunun fizik özelliği belki e, belirli açılardan farklı olabilir kültürel özelliğine göre ama kültürel olarak da geçmiş ve gelecek ve şimdi birbirine çok karmaşık bir şekilde varlık kazandırıyor. Dolayısıyla bu sanki bir C serisi gibi görünüyor. E, çok fazla da bir şey bunun için söyleyemeyeceğim. E, fazla... E, konuşmamı uzatmamak için. Dolayısıyla kültürel zamanı da bir zaman olarak boyutu olarak almak lazım. Biz dil olmadan düşünebilir miyiz? Bu tartışılabilir ama dil aracılığıyla düşündüğümüzde ortada. Dil e, bizim varlık kazandırma aracımız. Sahip olduğumuz kavramlar açısından nesneleri yorumluyoruz. Benim kafamdaki adalet kavramı ne ise ben bu adalet kavramına göre e, adil oluyorum. E, dolayısıyla adalet kavramı benim için bir davranışa anlam kazandırıyor. Yani başka bir de işte kelimeler, kavramlar, dil, varlık kazandırma aracı. Fakat işin ilginç tarafı dezenformasyon dediğimiz şeyin de püf noktası burası. Var olmayan bir şeye yanlış olarak varlık kazandırma yine dil aracılığıyla oluyor. Yani siz Var olan bir şeye kavram vererek varlık kazandırıyorsunuz. Pardon, var olmasa bile kavram aracılığıyla bir şeye varlık kazandırıyorsunuz. Ama bu sahte bir varlık da olabiliyor. Dezenformasyon dediğimiz, ya yani insanları paniğe sürüklemek de bunun en önemli örneklerinden birisi. Zaman kavramının ne kadarı böyle, bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Bunlar anlattıklarım... Anlattıklarım yani e, biraz şey olsun diye, e, yazılı olsun diye söyledim. Öyle görünüyor ki, bana öyle geliyor ki zaman mekan ile birlikte bir takım nesnelerin değişiminden edebilmenin ve bu nesneler varlık kazandırmanın ön koşulu. Kendisinin varlığını ispatlamıyor. Farklı zaman ve mekan tanımları farklı nesneleri tanımlamamıza hatta onlara varlık kazandırmamıza olarak veriyor. Zamanın ve dolayısıyla mekanın bu on koşullar dışında varlığın tartışma olanağımız yok. Efendim süremi aşmadım inşallah. Hepinize sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. <gülüyor>